آمين صدق الله العظيم بلغ رسوله النبي الكريم. فنحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بالقلب السليم اللهم نفعنا بات منافه الحمد لله ربنا العالمين استغفر الله الحين القيوم حصنتكم بالعلم القيوم الذي لا يمتأفد لا أتفاق عنكم إلا لا حمد إلا الله, الله Bugün sıralı dersimiz Ma'un suresine geldi, Ma'un Sûre-i celîle 7 veya 6 ayettir, Mekke-i inmiştir. Allahü Teala ve Tekattir Hazretleri, bu Sûre-i celîle ile düşmanlarının sevmediği ve razı olmadığı hallerini, kuyularını beyan ediyor. Niçin?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 manaları anlaşılsın, muktezasınca amel edilsin. İşte şimdi burada söylenecek haller, Rabbimizin sevmediği haller. Niye anladıyor bunları? Siz de böyle olmayın, belayı bulmayın. Düşmanlarıma benzemeyin. Bunların tersini yapın, dostlarıma benzeyin. Evet. Ebu Cehil aleyhillaneh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 Bu sabi yavru yetim, aklı kesecek, yürecek, çağa gelmiş, çırılçıplak, çıplak, üstünde bir şey yok, başında bir şey yok, bakan yok, eden yok. Ebu Ceylin yetimin mallarını yiyor. Geldi bu, çırılçıplak çıplak vaziyette Ebu Ceylin'e dedi ki. Benim malımdan diyor ver bana, senin malımdan ver demiyor zaten, benim malımdan ver bana, babamın malı. İşiyor, bu melhun çocuğu öyle bir tefetçi çocuğu ki, yani koldu çocuğu, son derece böyle defol!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 kim sahip çıkar? Bu cehlin karşısında çıkar. Ama Rabbiniz her şeyi görüyor. Ya bu illelisi Allahu. İnne laddine kulun ama lye tamakulman. İnne ma yekulun fi buqonimna.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 Ebu Ceylin arkadaşları, onlar da çocukla alay ediyorlar, diyorlar ki, kit Muhammed'e de o versin sana. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem yetimlere bakar, miskinlere bakar, fakir bu karaya el açar, kucak açar. Kimseyi reddetmez. Yani Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Halbuki zengin de değildi. Fakat mübarek tabi, səfid, cömert.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 Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuk gitti Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki böyle böyle dedi bu adam benim malımı vermiyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem aldı çocuğu gel bakalım dedi gitti Ebu Cehil'e. Ebu Cehil çocuğun bütün malını buyur al dedi verdi çocuğa.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 Ya dedi, sağında solunda dedi iki tane böyle koca mızrak gördüm dedi. Dediğini yapmasam dedi mızraklar girecekti bana. Paşına bu değil efendimize neler eder o yoksa? Ama sağda solda mızrakları görünce ya Allah nasıl gösteriyor celledirler. Dedi o mızraklar böyle duruyorlar dedi. Dediğini yapmasam girecekler bana.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 Yani şöyle yapanı gördün mü? Demek ki böyle yapanların hepsi buraya dahildir. Buyurmak şu. Eraeyte gördün mü anladın mı? Elledi. O tabi o bu Cehil ama onun gibi kim var ise? Işte? Yükezni bu. Yalanlıyor. Neyi? Bittin. Dini mübini İslam'ı yalanlıyor. Ceza gününü yalanlıyor. Din ceza manasına da gelir, İslam manasına da gelir. Maliki yevmiddin. Fatiha'da. Ne demek Ceza gününün sahibi. Din ceza demek. bu bitti. Ne İslam kabul eder, ne din kabul eder, ne ahiret, <gülüyor> ne mahşer bir şey kabul et. İşte o dinsiz var ya, ellezi öyle bir kimsedir ki o, men ediyor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 seni de imtihan ediyor bakalım bakacak mısın ona bakmayacak mısın ona e sen bu imtihanı kaybediyorsun Allah yetime bakmak çok sevap en ve kabilü yetimi kahadeini bilcene ben ve yetim bakan cennette şu iki parmak gibi komşu olacağız buyurdu Rasulullah ya Efendimiz yetim büyücüsü buyuruyor Allah yetimin başına elini süren insan saçının kılları kadar sevap alır.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 Ya Şerif'te ve ile lev dense ki Allah'ın size verdiği bu kadar para rızık var. E buradan muhtaçlara verin. Halellediğine sefer u bak bak. Çağırılara de bak Müslüman'ın lafı mudur o? Yavrun lafıdır. Billelidina <gülüyor> menu inananlara. ve Allah isteseydi şeydi bunları yediremez miydi? Yedirirdi. Allah'ın yedirmediğini biz mi yedirelim? Bak kim diyor bu lafı şimdi anladın? Mı? Kafirler diyor bu lafı. Onun için kendi vermiyor, verene de verme diyor. Bu cehenneme zümera. Gider. Ebu bu huyu. Bela Yahudlu ne kendisi veriyor, ne de verecekleri zenginleri teşvik etmiyor. Ala miskin, fakir bu karaya yedirmeye. Allahü Teala Hazretleri. El-Hakka suresinde devam, bu misilli ayetler yarın mahşer meydanında kâfir yakaladacak. ''Hudûhû <gülüyor> yakalayn onu, fehullûhû'' <gülüyor> bağlayın, tasmalayın. ''Sümmel cehîme sallûhû'' sonra cehenneme sallayın, böyle adamın elini boynuna bağlıyorlar.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 ها <تصفيق> ثم ذي جل جل جل دروا جبوع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 bir gavurun iki omuzunun arası, süratle koşan süvari yani atlı giden için, süratle koşan atlı için üç günlük mesafedir iki omuz arası. O kadar genişletiliyor ki küçük vücutman büyük vücudun yanması bir olur mu İşkencesi, eziyeti, ezası, cefası fazla olsun diye ona göre adamı büyütüyorlar bütün dizini, omuzun her tarafını, ondan sonra da o zincire koyuyorlar, tam tıp gelir o büyük zincire o, o vücut. O da diyor ki o kadar büyük zincirin içinde fırıl fırıl dönerim zannetiyor. Ne? Seni de öyle büyütüyorlar ki böyle tıp atıp gelmiyor. Peki şimdi dinle. E yarabbi sen bu adama niye bu kadar... Niye? <gülüyor> He? En alta mı? <gülüyor> ha, bunun ustalığını sen biliyorsun. Evvelden deseydin ona. Ben ne anladım. <gülüyor> Şimdi bu niye acaba bu kadar ezalara, cefalara çarptırılıyor bu Cezalar buna reva görülüyor, soruyor musunuz? İnnâû çünkü o adam kâneydi, lâ yu'minû inanmaz idi. Billâil yüce Allah'a. E, benim gibi büyük Allah'a inanmayana tabi böyle ceza yakışır Allah buyuruyor. Yedikat gökleri yerleri içindekileri yaratayım, adamı iki damla sudan yaratayım, yaşatayım, bu boya getireyim, yedireyim, içireyim, sayısız sonsuz nimetlerle içini dışını kuşatayım, ondan sonra kalksın bana inanmasın, buna bu az.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 İmanlarını kurtarırlarsa, kurtaramazlarsa cehennem de patlamaz. Evet, yanar çıkmaz yani bu. İmana da taalluk ediyor. Baksana gavur laflar hep. Milletin hayrına mani olmak. Velaye hud ala taamil miskin. Fakir bu karayı yedirmeye teşvik etmiyor. Ya. Hele bir de özellikle talebelere düşman. Talebelere diyor ki, okul yaptırırsanız gelin istediğiniz kadar yardım ederim diyor.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 Vaktin aynı Ebû Zeyla. Feleyu'rru <gülüyor> ala taamil miskin. Peki. Arkadaşlar çok bu teşvik meselesine dikkat edelim. Eddalu ala'l-gayri kefa'ili. Sen Allah'ın yoluna yardım etmekten kalmayacaksın. Ne yapacaksın? Teşvik edeceksin. Ne demek? Sen de yap kardeşim.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 Keşvik eden, yapan gibidir. Ben DNA'yı de değilim, siz DNA'yı de değilsiniz. O zaman dünya uyanıklığına kafamız çalıştığı gibi ahiret uyanıklarından olalım. Teveylül <gülüyor> <gülüyor> musallin. Vay vay vay vay vay vay. Allah Allah. Rabbimiz ne buyuruyor? <gülüyor> Namaz kılanlara şiddetli azap vardır. Allah Allah! Hocaefendi namaz kılmayalım mı ya? Kıl kıl da nasıl kılma? Ellediğini o namaz kılanlar ki onlara hansalâtîm namazlarından sâhûn'' Gafildirler. Namazlarına önem vermezler, kıymet vermezler. Tabi burada çok manalar var. Bir var, namazdan gafil, niçin gafil?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 yani samimi söylüyorum, dosyamız, sicilimiz bozuk. Namazlar, abdestler, kusurlar, yani vazifeler tamam değil. Ne tamam. acaba? Peki biz bu vazifeleri ne zaman yapacağız? Yarına çıkacağımız belli değil. Dünkü günün zaten zaten geçti. E bugün bu yapılırsa yapılır, bu yarına bırakılmaz.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 Orucun, atçın, zekatın, her şeyin kontrole girecek ki mahvoldun, didiklenmeye başladın mı kimse bunun altından gelemez, hepimiz noktamız. Onun için bu namaz dinin direği, kurbanınız olayım. Bu çoluk çocuğu da duyurun, şu millete şu haberleri verin. Mübarek Şaban-ı Şerif içinde bulunduğumuz ay nasıl bir aydır biliyor musun? İmam Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor ki Şaban-ı Şerif diyor, aldığın nefese benzer diyor.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 dördüncü gün, bir gün kalkıyorduk, aa çok rüzgar var, ben bugün çıkamam, iyi ye git, bedava, ertesi gün, aa bugün çok soğuk var, bugün çuvak, Bayburt'u baktı ki bu tebelleş oldu, bu gitmedi, dedi bana bak dedi, esir püsür yolcu havası dedi, misafir sen dedi yola, eser püser bilmem ne, bizi mi işgal edeceksin ya, yoluna dur.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 Kaç tane cenaze kalktı bugün, bir tanesi sen olamaz mıydın, ben olamaz mıydım, o tabuta giremeyecek miyiz, o musallaya uzanmayacak mıyız? Yumrukada topraklarına, bu karda kışta kıyamette buzda, gitsek yani yolamayacaklar mı biz? Biz ahiret yolcusuyuz, esir püşür yolcu havası, ne olursa olsun sen bu yolu bırakmayacaksın, çünkü ölüm ansızın gelir ben namazımdan, abdetimden, cemaatimden, zikrimden, sohbetten ayrılamam, ne olursa olsun? Misafir geldi, misafirliğe gittim. Şimdi yaz var, şimdi kış var, şimdi işim var, şimdi çişim var. E, ömür bitti. Gençken diyor işim var, gende diyor çişim var. Prostat oldu camiye gelin. E, gençken gelme, ihtiyarken gelme, ölünce geleceksin musallığa. He? Ondan sonra nasıl bilirsiniz? Nasıl biliriz? Görmedik ki herifi. <gülüyor> Camide görmedik ki herifi, nasıl biliriz? Dikkat edin. Bu yollardan sakın ha, namazlarından gafil diller. Yalnız burada çok ince bir mesele var. Nedir o mesele? Hazreti Enes radıyallahu anh buyurdu ki, Allah'a çok hamd ederiz dedi. Neden hamd ederiz? nehum fî salâtihim sahum buyurmadı, ansalâtihim sahum buyurdu.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 İnsanız namazın içinde de olsa geliyor, özellikle şeytan ne yapıyor, ezan okundu mu kaçıyor, ezan bitti mi geliyor, kahmet okundu mu kaçıyor, kahmet bitti mi geliyor, adama kaç rekat kıldığını şaşırttırıyor, sanki bin rekat namaz kıldı da şaşırdı, iki rekat kılmış onu da bir rekat mı kıldım diye şaşırıyor, sanki de sen bin rekat kılarsın da yorulursun. İki rekat topu topu onu da şaşırttı herife, diyor ki acaba pirekat mı dedim. Şeytan bu kadar adamın kafasını karıştırıyor,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 No. Yalnız dikkat etmeli, mümkün mertebe, namaz müminin miracıdır, ettehiyyat okurken ''İyyâkene âbudû eyyâkene stâhî'' ancak sana taparız, ancak senden yardım isteriz derken mutlaka Allah'ı düşünmeli. Çünkü parayı düşünsen, karıyı düşünsen, kızlığını sevdiğini düşünsen ancak sana taparız. Yani bu ifade biraz ağır oluyor. Düşündüğüne gider bu. Onun için İnsan şuurlu olmalı, Fatih okurken, Hele ettehiyyâti okurken, Miraç'taki Efendimizin Mevla ile görüşmelerini anlattım size, onları düşünmeli, ne bileyim, sakalıyla oynamamalı, sinek konarsa kaçırtmamalı, kaşınmamalı, sallanmamalı, sağa sola bakmamalı, esnememeli, ne bileyim bunlar mühim şeyler. Namazda huşuu muhafaza etmeli, önünü gözetmeli, ayaktayken secde yerine, rükutayken, ayak parmaklarının ucuna, secdedeyken göbeğine, Efendim, şey, secdedeyken burnunun ucuna, teriyatta otururken köpeğin üstüne, ellerin üstüne, sağa sala verirken sağ omzunun üstüne, sola sınayan verirken sola omzunun üstüne, aha bir sağa dönüyor tamam, duvara kadar, nereye gelirse, ya ne bakıyorsun müfettiş gibi, daha namaz bitmedi, sağ omzuna bakacaksın, bir de ne yapıyoruz bazı kişi, bir de böyle de yaparım abi. de bakıyor şimdi, bir ses çıktıysa falan geride, sola vermeden orayı da hallediyor. Lan mübarek! Neredesin ayıp! Hele o Araplar! Saatine bakar ha! Ha böyle açar. Böyle bakar yine 50 bağla Gitti hacca gör. Bir sallanmalar, bir hareketler, yürür, gezerler, bir alem namaz bunlar. Yine bu Türk milletinin Osmanlı ecdadımızdan kalma bayağı bir düzenli. ibadetlerimizde iyi bir düzen var yani ama inşallah şuurlu olalım bizde. Anadan atadan kalma adet olmasın. Şuurlu ve bilinçli yapalım yaptıklarımızı yani. Bundan sonra, namaz hakkında daha çok konuşmak. ellediği okullar cihumonlar yuroooooo'' Ne yapıyorlar?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 Rasulullah S.A. buyurdu, ümmetinin başına gelecek en korkulu şey, en korktuğum şey gösteriştir. Gizli şirktir. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu, gizli şirk gösteriş desinler, beğensinler, sevsinler, görsünler, işitsinler, düşünceleri gizli şirktir bu ki karanlık bir gecede düz,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 Nurayi ile münafıkın farkı vardır. Nurayi demek gösteriş yapan. Ne demek nurayi gösteriş yapan? Allah'a inanıyor, peygambere inanıyor, ahirete inanıyor ama millet de görse iyi olur gibi geliyor. Bu nurayi. Münafık o içinden kavur dışından Müslüman gözüküyor. E tabi nurayi ile münafık çok farklıdır. Elhamdülillah biz münafık değiliz.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 O kullara yazıklar olsun, şiddetli azaplar olsun ki namazlarından gafil diller, gösteriş yaparlar, kılsalar bile millet görsün diye kılarlar, millet görünce kılarlar, görmeyince kılmazlar, bak bak, bak. Birisi varken yanında, kalkıyor cemaat yapıyor, kılıyor, yalnızken atlatıyor namazı. Ama millete olmasın diye kılıyor, veya patronu Müslüman, ona göstereyim diye kılıyor. Veya müftünün kızını alacak, ona gözükeyim diye kılıyor misal. Cemaate geliyor. Neden? E adamlar iş yapacağız, ortaklık yapacağız, ve eğer dolandıracağız, bir şeysiniz çarpışacağız, çıkmayacağız. Camide görüneyim de biraz yarın lafım geçsin. Bak bak bak. Yoksa Allah için gelmez ya. Ve yem Bir de nedir o? Zekatı vermiyorlar. Zekatı vermeyenler de cehennemdeki veil deresin'e düştüler. Allah Allah. Zekat vermeyen.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 Milyarlık! Ne veriyorsun? Beşan milyon! Nasıl oluyor bu? Hesap takribi olmaz, İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki zekat hesabı aşağı yukarı ilan olmaz, kuruşu kuruşuna çıkacak! Ondan sonra erip zekat veriyorsun, ne zaman veriyorsun? Diyor ki ben diyor zekatı diyor Ramazan'dan, rama. anladık Ramazan'dan Ramazan'a ama sen Ramazan'da mı zengin oldun? Zekatı Ramazan'da verebilirsin!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 Ramazan'a bekletemezsin, sen Recep'in 10'unda zengin oldun, Ramazan'a kadar orada Harazan'a kadar belki, belki sen Recep'in onunda 10 100 milyona sahiptin, zekatın 2,5 milyondu, Ramazan'a gelince 50 milyona düşecek faran, zekatın 1 milyona düşecek, orada 1,5 milyon kul hakkı yedin, kafasız. Recep'in onunda zengin olduğunsa Recep'in onunda hesap kusacaksın. Sen Ramazan'da niye hesap yapıyorsun? Sen ne zaman zengin oldun ona bak. Bir günde de icabında adam 1 milyarı batırır. İcabı da 2 gün arayla bir mi? Mily kaç milyar zarar eder? Zekat alacak duruma düşer. Öyle değil mi? Ne yapacaksın? Recep'in onunda hesaba malik oldun. Bekle bir sene geçsin. Öteki Recep'in onunda şimdi hesabı yapacaksın. Nasıl yapacaksın hesabı? Satılık mallardan.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 Ama parayı ana paradan seç, kenara koy, zengin olduğun günden bir sene geçti, ondan sonra her sene o gün hesabını yap, satılık mallarını çıkart, borcunu düş, zekatını hesaba kenara ayır, ama sene içinde gelen oldukça durumu, yani verecek yerini buldukça ver. Ama işler sonra toptan bir yere ver, mesele değil, verilir. Ve yemne'ûnel maun zekatı da vermezler, aman ya Rabbel alemin,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 E, tuz istiyor, ateş istiyor, su istiyor. ya adam ondan sonra e, yüzünü buruşturuyor, bilmem kırıştırıyor, Karısıyla dedikodu yapıyor. Pınerde diye yiyeyim, gene midir nedir diyor, bir yumurta hissediliyor. Bir de bir tuz istiyor diyor. Ya belki eribin ocakta yemeği var. Tuzu yok. Aşağı gidecek adamı yok. Belki pazar ora kapalı buraya. Yani insanlık lazım İslamiyet bunlara. teşvik ediyor bu ne rezillik.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 Yani benim fırınımın tübü bitti, şu oldu, bu oldu, ekmek yapmışım işte, çenin fırınında bir pişsin mesela. Razı gelmez, huysuz. Onlara da yazıklar olsun diyor allah Teala. Onların da vay haline. Bu dinimi mübin İslam ne büyük dindir arkadaşlar. Hazreti Aşi Anamız buyurdu ki, Ya Resulallah dedi. İnsanlar istediği zaman verilmesi gereken şeyler nelerdir? Efendim buyurdu, su... Tuz, ateş. Dedim ya Resulallah, suyu anladık, su mutlaka tabii, susar, hararet masar suyu olmaz, verilecek. Peki ateşten tut, Efendimiz Aleyhisselam diyor, ey Hümeyra, Ayşe hanımız biraz pembe idi, meyra kırmızıcık demek, kırmızım tırak, meyra. Efendimiz ona öyle dedi. ey Hümeyra, radıyallahu anhâ.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 İslam, İslam, İslam, ne nizam, ne düzen, ne yardımlaşma, ne hayırseverlik, böyle bir din dünyaya ne geldi ne gelecek. İnned dine Allah İslam. Allah hayırmasın arkadaşlar. Allah amel etmeyi, İslam ahlakını takınmayı, Ebu Cehil ahlakından uzak durmayı nasip eylesin. Şimdi bir iki mesele arz edeyim, bu kardeşlerimiz bize burada makbuz verdiler.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 sallallahu aleyhi ve sellem tam ittibalar, her huzurda uymalar nasip eylesin. Elli sütük yüz şey cevaplar efsane eylesin. Amin. Rabbim manileri ortadan kaldırıp bütün İslam aleminin bu sünnetleri takınmasına bizi vasıta eylesin. Allah'ım uzaktan yakından gelen bu kar kış kıyamet demeyen siz cemaati Müslümin ve Müslümata iki cihan saadeti ihsan eylesin. Rabbim adımlarınıza bir has bir ömre sevabı, zengindir kalıca bir Allah'ım bütün iyi dileklerinizi ihsan eylesin. Rabbim hepimizin hastalıklarımıza şifa, dertlere, deva, fakir kullara, borçlara, edalar nasip eylesin. Allah'ım iki cihan saadetleri ve son nefese iman selametleri. Selime-i ki buyurun. Eşhedüellâllâllâllâllâllâllâllâllâllâllâllâllâllâllâllâllâllâllâllâ bu kelimesiyle çene kapamayın, nasibi müesser eylesin. Amin. amin, amin, amin. İnşallah önümüzdeki sohbetlere özellikler rica ediyorum. Ee, Cemaatı haberdar edip getirin. Çünkü helallaşacağız, görüşeceğiz. Birkaç sohbetimiz kaldı kalmadı. Ee, Karkış kış, buz, buz demeyelim. Allah bir mani vermedikten sonra ayaklar, arabalar, ayaklar yürüdükçe bu yola feda olalım inşallah. Rabbim ayırmasın inşallah. Birbirine bağışlasın. Habibi Muhammed Mustafa Aslı'na bağışlasın. Şaban-ı Şerif'in ve Habibi'nin şefaatlerine nail eylesin. Mübarek ayda, mübarek günlerde, mübarek gecelerde, ihya'ya muvaffak eylesin. Abi. İllahi Fatiha. Hasta kadınlar Camiye giremez. Ay hali, nifas hali olan kadınlar namazla da kılamaz. Camiye de giremez arkadaşlar. Terya kardeşimiz, abimiz mihrapta duruyor. Görüşecekler mihraba buyurun. Hocam.